Soru, resmen, soru cevap. Hazırlayan ve sunan eczacı Gülcan Kılıç Radyo Hava'nın Soru-Cevap programından herkese merhaba. Ben Eczacı Gülcemin Kılıç, günün soru ve cevabı ile sizlerle birlikteyim. Sorularınız için kiliç.io.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Eczanelerde bulundurulması zorunlu asgari ilaç ve tıbbi malzeme listesi nelerdir? Eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar Adrenalin, Aminofilin, Antihistaminik, Atropin sülfat enjektabıl türevleri Oksijenli su Benzalkoyum klorür Biperidin enjektabıl Diyazepam enjektabıl Diyazepam tablet Digoksin enjektabıl Dopamin enjektabıl Fenobarbital enjektabıl Fenobarbital tablet furosemid enjektabıl Heparin enjektabıl insülin kristalize enjektabıl insülin MPH enjektabıl İzosorbid dinitrat sublüngel tablet, Clonazepam enjektabı, Clonazepam damla ve tablet, klorpromazin enjektabı, kalsiyum enjektabı, lidokain enjektabı, morfin asiel enjektabı, morfin sülfat tablet, nifedipin tablet ve kapsül, nitrogliserin tablet, sprey, trimetobenzamit enjektabı, verapamil ve vitamin K enjektabı. bunlardı. İlaçlar bunlardı. Büyük hacimli parenteral solüsyonlar Binde 9 izotonik sodyum klorür, Yüzde 5 dextros solüsyonu Multiple elektrolit solüsyonu mannitol solüsyon Dextran 140'a 70 Eczanelerde bulundurulması zorunlu tıbbi malzeme listesi ise Alçılı sargı Beden derecesi Branül Elastik bandaj Filaster idrar torbası Kelebek set Rektal lavman puarı Sargı bezi Serum seti, steril gaz kompres, steril enjektör, sonda, kadın ve erkek olmak üzere en az 3 değişik formları. Eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzeme listesi bunlardı. Bunları eczanede bulundurulmak zorundayız. Çünkü e, herhangi bir il sağlıktan kontrole geldiklerinde mutlaka bu ilaç ve tıbbi malzeme listelerini sizden isteyebilirler. Günün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Sorularınız için kiliç, et www.ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki soru cevap programında buluşmak üzere iyi çalışmalar. Soru cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Kılıç